Yüz eser. <Sessizlik> Safahat. Mehmet Akif Ersoy. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimin namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl, sarsa... Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir... Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz... şiir severler ve şiiri hayat güvercininin şarkısı olarak görenler hepinize merhaba okuduğumuz dizeleri İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı şiir kitabından aldık Bütün güçleriyle Anadolu'ya saldıran düşmanlar karşısında imanlı göğsünü siper eden Türk milletine bu cephenin yıkılmayacağına olan inancını böyle haykırıyordu Mehmet Akif Safahat'ında bu programda Mehmet Akif'in Safahat adlı şiir kitabını tanıtacağız sizlere. Üç kıtada muhteşem bir medeniyet kuran Osmanlı İmparatorluğu'nun isyan ve kargaşalıklar içinde yaralar alarak parçalandığı bir dönemdir 20. yüzyılın başı. Osmanlı'nın parçalanmaya başladığı bu yüzyılda dünyaya gelen Mehmet Akif'in bir milletin varoluş mücadelesine adanan sanat serüveninin izlerini Safahat'te sürmeye çalışacağız. Önce. Şairimizin hayat öyküsüne bir göz atalım. 1873 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Akif'in annesi Emine Şerife Hanım, babası Tahir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başlayan Akif, ilk ve orta öğreniminden sonra Mülkiye Mektebi'ne devam eder. Şimdiki karşılığı veterinerlik fakültesi olan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki öğrencilik günlerinde Divan Edebiyatı etkisinde gazeller, kıtalar, şarkılar yazarak atılır edebiyata. Mehmet Akif'in edebiyat dünyasına asıl girişi ise 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyladır. En ünlü şiirlerinden olan Küfe'yi, Seyfi Baba'yı da bu dönemde yazar. Şiirlerini daha sonraki adı Sebiülür Reşat olan Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlayan Mehmet Akif, kısa zamanda devrinin en tanınmış şairlerinden biri olur. İlk şiir kitabını da 1911'de Safahat adıyla bastırır. Milli Mücadele döneminde yazdığı şiirlerle ve yurdun çeşitli yerlerindeki camilerde verdiği vaazlarla halkı İstiklal Mücadelesi'ne katılmaya çağıran Mehmet Akif, 1920 yılında Burdur mebusu olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şiirini 17 Şubat 1921'de yazar. Yazılan bu şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921 günü bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık ettiği oturumda çok büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Adı, vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarıyla özdeşleşen milli şairimiz 27 Aralık 1936 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiir kitabı Safahat, her biri ayrı kitaptan olan yedi bölümden oluşur. Eser, adını birinci kitap olan Safahat'tan alır. Bu bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumu, Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli ikinci kitapta ise Osmanlı aydınlarının halkla ilişkisi anlatılır. Hakkın seslerinde günün siyasal ve toplumsal olaylarını ayetler ışığında yorumlar. Fatih Kürsüsü'nde adlı dördüncü kitapta yeni kuşaklara çalışma ve mücadele ruhu kazandırmak isteyen şiirler yer alır. Hatıralar, Birinci Dünya Savaşı sırasında yazılmış şiirlerden oluşur. Her birinin başına bir hadis konulan bu şiirlerde İslam Birliği ülküsü vurgulanır. Çanakkale Zaferi'nin de destanlaştırılarak anlatıldığı Asım ismindeki altıncı kitapta yetiştirilmek istenen yeni neslin özellikleri milli mücadele günlerinden tablolar çizilerek anlatılır. Safahat'ın 7. ve son kitabı olan Gölgelerse, dini lirizmin şahikası sayılabilecek şiir ve dörtlüklerden oluşur. Mehmet Akif, Servet-i Türkçesinden divan şiiri Türkçesine, kahvane argosundan sokakta konuşulan halk diline kadar Türkçenin bütün renklerini şiirlerinde ustaca kullanır. Akif, tıpkı Tevfik Fikret ve Yahya Kemal gibi Türkçeyi aruza değil, aruzu Türkçeye uyarlayan onu adeta milli bir vezin haline dönüştüren ender şairlerdendir. Sade, duru, temiz bir Türkçeyle ve aruzla son derece güzel şiirler yazılabileceğini ispatlayan Mehmet Akif, yapaylıktan uzak, samimi şiirler ve didaktik tarzda manzum hikayeler yazmıştır. Safat'ın başına koyduğu manzum ön sözde şiirinin özelliklerini şöyle dile getirir… Bana sor sevgili kari... ...sana ben söyleyeyim... ...ne hüviyette şu karşımda duran eşarım. Bir yığın söz ki... ...samimiyeti ancak hüneri... ...ne tasanlığı bilirim... ...çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler... ...onu bilmem... ...yalnız aczimin giriyesidir... ...bence bütün asarım. Oku... ...şayet sana bir hisli yürek lazımsa... Oku, zira onu yazdım. İki söz yazdım sana. Toplumdaki tüm sosyal, siyasi, ekonomik olayları fotoğraf realizmi denebilecek bir gerçeklikle anlatan... ...ve sorunlara çözüm yolları arayan aydın bir şairdir Mehmet Akif. Şiirin konusunu hayatın bütün renklerini içine alacak kadar genişletmiş... Aruz'la adeta sözcüklerden resimler yapmıştır. Parasını harcayacak yer arayan ve moda uğruna yapamayacağı şey olmayan zamane zenginlerinin yaşamından bir kesit sunduğu ve ironik bir yaklaşımla kaleme aldığı ''Ressam Haklı'' adlı manzumeye kulak verelim. Bir zaman vardı ya tarihi mukaddes modası. Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası mutlaka eski tesavir ile zinetlensin diye... ...ressam aratır hayli zaman bir zengin. Biri peyda olarak ben yaparım der. Kolunu sıvayıp akşama varmaz sekiz arşın salonu sıvaran manesi var. Sahibi der usta bu ne? kızıl bir boya çektin odanın her yerine. Ee, bu resim askeri basmaktayken Firavun'un Bahri Ahmer yarılıp geçmesidir Musa'nın. Hani Musa be adam. E çıkmış efendim karaya. Firavun nerede? Boğulmuş. Ya bu kan rengi boya? Bahri Ahmer ay efendim. Yeşil olmaz ya bu da. Çok güzel levha imiş. Doğrusu şenlendi o da. Şirin baştan başa toplumsal tablolardan ibaret olan eserine... ...Safahat adını vermesi de oldukça anlamlıdır. Şiirlerinde bir taraftan vatanseverlik, hürriyet, istiklal gibi kavramları işleyen... ...milli şairimiz, ''Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler... ...onu top sindiremez.'' diyerek birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Diğer taraftan milletlerin çökme sebebi olan ayrımcılık... Korkaklık, dal kavukluk, haksızlık ve zulüm gibi fenalıklara adeta baş kaldırır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki hiç olmasa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam. Ele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kimde de uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Mehmet Akif'in şiirlerinde konular, karakterler, tasvirler hep yerlidir, bize hastır. Onun şiirlerinde buram buram kokan bizim insanımız, problemlerimiz, dertlerimiz, inançlarımız, karakterlerimiz, tarihimiz, örf ve adetlerimizdir. Zaten safahat, bölüm bölüm incelendiğinde onun bir milletin günlüğü olduğu açıkça görülecektir. Doktorların himmetine erişmek için sıra bekleyen zavallı hastalar, bunları sömürmeye çalışan rüşvetçiler... Ekmeklerini pazı güçleriyle çıkaran hamallar, minyatür birer kamu oyu olan mahalle kahveleri, karanlık sokaklar, kimsesiz ihtiyarlar, seyfi babalar, köse imamlar ve daha niceleri boy gösterir safahatta. Devrinin bir aydını olarak Mehmet Akif'in görevi, toplumu ayağa kaldıracak bir kalk borusuna ses vermektir. İşgallere ve vatanın parçalanmasına karşı duyarsız olanları ırzımızdır çiğnenen. ''Evladımızdır doğranan, ey sıkılmaz! Ağlamazsan bari gülmekten utan.'' diyerek uyarmaya çalışır. Milli mücadele zamanında yazdığı şiirlerle ve yurdun çeşitli yerlerindeki camilerde verdiği vaazlarla Türk insanını harekete geçirmeye, milli mücadeleye destek vermeye çağırır. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, hadi sen de git. Bak ne diyor ciddi şehidini şiit, haydi git evladım, uğurlar ola, haydi git evladım, açıktır yolu. Zalimlere karşı bükülmez kolun, bayrağı çek ön safa geçmiş bulun, uğurun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Kahraman askerim uğurlar ola. Haydi git evladım açıktır yolun. Zalimlere karşı bükülmez bulun, Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun. Haydi Levent asker uğurlar ola. Haydi git evladım uğurlar ola. İstiklal Marşı'nda ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım dizeleriyle bağımsızlığa olan düşkünlüğünü haykıran Mehmet Akif, Yunanlıların Bursa'yı işgal etmeleri üzerine kaleme aldığı Bülbül şiirinde feryadu Figan koparır. Nice ağıtları, mersiyeleri ve gazelleri kıskandıracak güzellikte hüzün yüklü olan bu şiirde Akif, İşgaller karşısında duyduğu acıyı dile getirir. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gül şen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kâinatın şen. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir... ...umman uğruşandır. Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok. Hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne zillettir ki... Nakus inlesin beyninde Osmanım ezan sussun fezalardan silinsin yağadı mevlana dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem benim hakkım sus ey bülbül senin hakkın değil mi Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz, diye milleti adına kurtuluş için ant içtiği günler henüz geçmeden başlar Çanakkale Savaşı. Çanakkale zaferinden sonra o günlerin ıstıraf ve heyecanıyla kaleme aldığı Çanakkale şiiri bu savaşı kazanan Mehmetçi'nin destansı öyküsüdür. Mehmed Akif'in Safahat'ta Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte namusunu çiğnetmedi, çiğnetmeyecek diyerek övdüğü Asım'ın nesli Çanakkale'de insanlık ve savaş dersi verir bütün dünyaya. Çanakkale'de yedi düvele karşı savaşan Mehmetçi'yi Bedir Savaşı'nın aslanlaşmış sahabesiyle bir tutan Mehmed Akif, şanlı askerimize adeta kelimelerden bir türbe inşa eder. Sözü daha fazla uzatmadan Çanakkale'de savaşan Mehmetçi'nin destanına kulak verelim. Şu boğaz harbin nedir? Var mı ki dünyada eşit? ...en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler bakıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker... Gökten ejda dinerek öpse opak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar canlı. Sana dar gelmeyecek makdere kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Küllenen maribi akşamları sarsam nerana? Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana Agur şunu açmış duruyor peygamber. Akif'in duygu yüklü ve sözleri musikiyle yarışan, okuyana bir daha bir daha okuma arzusu veren İstiklal Marşı, Çanakkale Destanı, Bülbül Bir Gece gibi birbirinden güzel şiirlerinin tamamını Safahat'tan okuyabilirsiniz. Mehmet Akif'in Türk milletine ve kahraman ordumuza ithaf ettiği için yaşarken Safahat'ına almadığı İstiklal Marşıyla veda ediyoruz sizlere.